Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Ves salatu ves selam ala seyidina ve nebiyina ve şefii'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü billahi mineş şeytanir recîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من صدق الله العظيم ve belona resuluna <gülüyor> Ve biz de o'nun üzerine şükreden, şahit Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Geçen dersimizde insan dedik. Allah-u Zülcelal'in yeryüzünde halifesi. Cenab-ı Hakk'ın has muhatabı. Varlığın göz bebeği. Müslümanlar duyuyor musunuz? İnsan varlığın göz bebeği. Yahu Şair öyle diyor Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen Merdümü dide-i Ekvan olan ademsin sen Ya Rabbi bizi Kamil yarattığın Kullar ve müminler Zümresine ilhak eyle Amin. Muhterem müminler Ayeti kerimeye bu dersimizde yine kısaca bir mana verdikten sonra velad keramnadeki biz insanı mükerrem kıldık da işaret edilen kerametler nelerdir? Bunları birer birer göreceğiz. Diğer mahlukat içerisinde insan oğlunun olduğu. Kendine has kerametleri. Yani keramet deyince burada kerem manasına muhterem Müslümanlar. Tasavvuftaki, hakikatteki o velilerin kerametleri o ayrı bir bahis. O değil. Ve Kerram kerramnâdaki Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği kerem ve keramat-ı üzerinde duracağız. Rabbi Zülcelal'imiz mazumumuzun ser levhasını tezgin eden ayet-i kerimede buyuruyorlar ve leqad kerramna beni adem biz ademoğullarını mükerrem kıldık kendilerine hususi özel kerametler verdik diğer mahlukat içerisinde ilahi birçok keremimize nail ve mashar kıldık göreceğiz ve hamelnahum fil berri vel bahır Karada ve denizde onları mahlukatımızdan yarattığımız at ve emsali, deve emsali cinsinden binitlere bindirdik. Denizde de onlara kayıplar, sefineler, gemiler halk halkederek insanoğlunun eliyle onları denizde seferlerini kolaylaştırdık. Evet muhterem Müslümanlar demek ki karada ve denizde daha yaratırken Cenab-ı Halık'ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri onlara hizmet edecek mahlukat ile alet ve edevat ve gemi ve sefineleri de ayrıca sanki uluhiyetin de bizi düşünerek halketmiş. Konyalı kardeşim şöyle kendimize kıymet vererek kadrimizi bilelim öyleyse. Allah'ın hususi teveccühüne, tevfik ve hidayetine mazhar olmak için Mevlamızdan dualarda bulunalım. Miyazlarımız olsun inşallah. O teala. Bununla kalmıyor. Rabbimiz devam ederek buyuruyor ki وَرَزَقْنَهُمْ بِنَتْ تَيِّبَاتِ Rızkların da en tıyıp ve temizleriyle insanoğlunu meczup kıldık. Yani arza döşenmiş bütün rızkların en güzel ve temizini insanoğluna rızk olarak verdik. Cenab-ı Hak aslan ve kaplandan tutunuz, filden karıncaya kadar mahlukatın rızkını veren de o. Fakat muhterem Müslümanlar onların rızkı belli. Ot tohumu yayılandan cife yiyene varıncaya kadar mahlukatın rızkı belli ama insanoğlu hiç de öyle değil hep sanki cennetten gelircesine tertemiz rızıklarla Cenab-ı Hak insanı merzu kılmıştır evet ocağına koyduğundan daldan kopardığına varıncaya kadar Cenab-ı Hak aleta insanın rızkına özen göstermiş evet ki pırıl pırıl tertemiz olsun, yesin burada hemen şunu söyleyeyim ama yiyerek şımarmasın şükretsin secdelerle kıyamlarla rükularla dualarla zihirlerle ramazanlarla ve haçlarla Rabbi Zülcelal'ine ibadette bulunarak o nimetlerin Mevlasına karşı Yaratanla karşı hakkını ödesin. Öyle Müslümanlar? Hemen hemen her münasebet aldıkça söylüyoruz. Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var Müslümanlar değil mi? Ya ya Bora ve tipi gününde bir köyden geçerken korkulu şartlar içerisinde biri çıksa, sizi içeriye alsa, üzerinizi kurutsa, ateşin önünde sizi ısıtsa, önünüze bir de kahvaltı getiriverse, Müslümanlar bu zatı ömür boyu nerede görseniz kucaklaşır alnından öpersiniz. Yahu beni ölümden o gün kurtardınız, sana çok şey borçluyum diye bir insanın bir defaya mahsus yaptığı bu iyilik unutulmaz da <gülüyor> Müslümanlar Aziz Konyalılar Yüce Yaratıcı Rahmi maderdeki durumundan kabre girinceye kadar hayatın boyu sayıya gelmez rakamlar almaz nimetler bahşediyor ve. Vay, vay. Ey böyle bir seferlik gördüğümüz bir iyiliğe karşı ömür boyu teşekkürü bir vecibe biliyoruz da doğduktan kabre girinceye kadar ve ötesi belli zaten. Ya Erhamur Rahimin Rahman sıfatıyla dünyada bütün varlıklara Rahim sıfatıyla mahşerde inananlara lütfeden ve lütfunun sonu olmayan Mevla'ya karşı. Teşekküratımızı, şükrümüzü ifade etmek ve arz etmek, secdelere kapanmak borcumuz değil mi muhterem Müslümanlar? Elbette ki en ciddi borcumuz ve hatta onunla insanız. Kapı Camii'nin muhterem cemaati duyuyor musunuz? Söyleyeceğim biraz sonra. Secdemizle insanız, rükûmuzla insanız, kıyamımızla insanız duamızla insanız kitabı kerimimizi okumakla saygı göstermekle insanız ilahi emirlere ayet ve itaatla insanız Hazreti Muhammed'in yolunda olup Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla insanız yoksa sadece şu kadarını söyleyivereyim bunu yapmayanlar hayvandan da çok aşağı mahluklar denildiği zaman hakaret olmaz. Çünkü göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak Celle ve Ala Hazretleri gerekeni yapıyor ve söylüyor zaten. Muhterem Müslümanlar. Veraznaknahum <gülüyor> min'at tayyibat. Rızıklarını da en güzel ve tıp ve temizini vererek onları meşru kıldık. Sonra ayetle böyle bitiyor. <gülüyor> ve faddalnahum ala kathi rin min men ve onları yarattığımız mahlukatın var olan mahlukatın pek çoğundan da faziletli kıldık. İnsan. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Ya insan. Geçen dersimde hadisin birini okumuştum. Birini daha takdim ediyorum. Kulağınızı verin bakayım Müslümanlar. Cenab-ı Fahri Kainat لما Allahu Teala تعالى آدم وذريته el الملائكة Allahuzül Celal Adem Aleyhisselam ve zürriyetini halk edince dünya dolmaya dolmaya dolmaya başlayınca melekler cenab Hak Celle ve Ala Hazretlerine şöyle bir iltica da bulundular. Ya Rabb! Halaktahum ye'kulun ve yesrabun ve yenkihun ve yerkebun. İnsan oğlunu beli beşeri Adab oğullarını yarattın. Yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar, biniyorlar. Hele hele şimdi uçuyorlar, aya bile çıkmak istiyorlar. Dünyanın sırrını keşfetmek istiyorlar. Daha neler neler. Binâle bu kadar nimetlerini onlara verdiğin durumda Feceallehumü dünya velenel âhire. Onlar için dünyayı kıl ahiretteki cennet ve nimetlerinde bizim için vaadet ya Rabbi diye melekler böyle Cenab-ı Hakk'a ediyorlar. Fec'al lehumu dünya ve lenel ahira Ya Rabbi öyle olunca madem ki onlar iyi içip evlenip dünyada alemlerini böyle değerlendiriyorlar. Dünyayı onlar için kıl. Ahiretin ebedi saadetini de bize ver Allah'ım diyorlar. Ve ben Müslümanlar ve ben derin derin düşünüyorum Baba olacak kişi Süt veren anne sana sesleniyorum Daha kundaktayken ona iman verecektin Ona aşk verecektin Onun düşüncesine elmas gibi uluhiyyeti aşılayacaktın Rabbisine secdenin fazailinden bahsedecektin Namazın, orucun, zekatın, haccın farz olduğunu kanına zerk edecektin. Kanına ya. Daha 3-4 yaşındayken babanın yanında oğlan kalkıp oturuyor secdeye. Bazen şöyle uzanıp yata gidiyor, güldürüyor falan ya. Daha 3-4 yaşında babanın yanında çünkü evde baba anne namaz kılıyor. Güzel örnek, güzel örnek. Çocuk da gözünü açıyor, babasını camiye giderken veya evde namaz kılarken annesini başı örtülü, uzun etekli, kalın çoraplı, huzuru izzette görüyor kız. Öyle olunca 6-7 yaşadışın var varırken ''Anneciğim bana da bir örtü verir misin? Benim de bir etekliğim olsun yanında namaz kılacağım.'' diyor. Niye? Öyle gördü çünkü devamlı. Daha şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazretleri "Muru ebnaekum bis salah ve hum abnao 7 fi'l Yavrularınıza yedi yaşta namazı emretmeye başlayın. <gülüyor> Konya'lı kardeşlerim duyuyor musunuz? Benim değil Allah Resulünün buyruğu İslam'ın sesi Yavrularınıza 7 yaşında Hadi evladım namaza Hadi oğlum adres al camiye beraber Hadi kızım benim yanıma dur bakayım Ha rükû şöyle Zaten 3-4 yaşında Daha beşikteyken Hatice kızım Allah bir Beşikte de kundakta böyle parmağını kaldırıyor Dili dönmüyor da böyle kaldırıyor Allah bir diye biraz dili dönünce Allah bir diyor biraz daha dili dönünce Rabbim Allah dinim İslam, kitabım Kur'an peygamberim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam demeye başlıyor ben o peygamberin evladıyım ki utlubul ilme velevbissin diyor daha o zaman Medine-i etrafında İslam daha öyle olduğu halde ilmi Çin'de de olsa giderek öğreniniz diyor benim peygamberim sizin peygamberiniz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de de olsa giderek gençler ilim Çin'de de olsa giderek öğreniniz <gülüyor> hikmet Hangi kapta olursa olsun, Sibirya'da da olsa, Efendim, buz denizlerinin kenarında, sahilinde de olsa, Danimarka'da, Finlandiya'da da olsa, Ümit burnunda da olsa, ilim hangi kapta olursa olsun alınız diyor Fahri Kainat. Min ayi ve Diğer adi <-i> şerif, el hikmetu dalete mümin ayne vajeda Yeter ki ilim olsun müminin yetik malidir. Konya'lılar duyuyor musunuz? Yeter ki ilim olsun İlim, müminlerin, müslümanların yetik malidir. Yetik mali. İnsan yeteğini nerede bulursa alır mı? Öyle olunca ilmi nerede bulursa. Gençler, hep gelene öyle diyorum. Müslümanlar, genç cemaatten gelenlere öyle diyorum. Okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz, <gülüyor> daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye. Veysi Cumhurluk makamından mahalle muhtarlığına kadar aldı secdeye gelen, eli arşa açılan, gönül aşkla buhurdan gibi yanan Hazreti Kur'an'ın manasına gönül vermiş, Hazretim Muhammed'in faziletiyle donanmış nur yumağı evlatlar istiyorum ben diye gençlere gençlere söylüyorum muhterem Müslümanlar ya ya biraz sonra bazı dertlere de vakit bulursam tabii temas edeceğim muhteremimiler. <gülüyor> Neyse Süleyman Çelebi'nin söz uzanur gerkalanın der isem dediği gibi yani daldıkça ve yürüdükçe bu işin sonu yok muhteremimiler bitmez bu söz. Ya sat Mevlana'mızın dediği gibi, sat kıyamet bir var tamam. Yüzlerce kıyamet kopar da bu derdin sözü gene bitmez. Dertliyim ben muhterem emirler. Nasılsın hocam diyorlar. Şahsi hiçbir kederim yok şahsi ferdi maşallah Şahsi hiçbir kederim yok. Fakat üzerinde dağ taşıyan hocanızın cemiyetin derdi, cemiyetin derdi, cemiyetin derdi, İslam'ın derdi, Kur'an'ın derdi, Hazreti Muhammed'in derdi, mana ve hakikatin derdi. Ya Rabbi, şu necip milletin yüzünü hiç her veçile ve daima güldür. Şu cennet vatanı cennete çevirdiğin günleri görelim Allah'ım. <gülüyor> Mahkeme koridorları boş, hapishaneleri bomboş, tutuk evlerinde zanlı yok, suçlu yok, cadde ve sokaklarında melek haslet gezen... İnsan nesli görmek istiyorum Yüce Rabbim Sen çok görme bu necih milletin evladına bu hasletleri İnşallahu Teala Evet muhterem ümitler Mevlana'mız Ziruh Yaşayan varlıkları Üçe ayırdı dedim Birincisi melekler Yeme yok, içme yok, evlenme yok Nurdan yaratılmış Asıl meseleyi oradan çıkardım. Gençler dedim de oradan iş dağıldı. Yeni neslin halinden dağıldı. Meleklerin büyükleri var muhterem Müslümanlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Gençler bir daha sefere destek kaldıracağım soracağım ona göre. Tamam mı? İmtihan edeceğim. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail vahiy getirmekle memur. Mikail rüzgarlarla hadisat-ı kevniye ile erzak-ı âlemle meşgul. İsrafil suru İsrafil mükelleptir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için suru üfleyecek. Emir bekliyor İsrafil Aleyhisselam. <gülüyor> Şimdi Hakk'a vas tabi dışarıdan geçerken yanımdakini dürtüyor böyle. Ulan diyor görüyor musun? 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Ya. Abdül Basrefendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar, kanı ilk defa yapılmış. Konya'da kâını ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar kânya Abdül Efendi'yi Hasan Köyü'ne götürecekler. Hocaefendi kitaplarını almış orada vaaz edecek tabi. kanıya binmiş. İki gözü bir ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım. Hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye. Abdülbasru Efendi'ye o gün diselerdi. 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var. Kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi bu için. Evet efendim. Kiminin Mars'a, kiminin Merihe, kiminin Zuhal'e göndermişler. Oradan haber verecek aşağıya fotoğraf verecek. Buradan o fotoğraf, fotoğraflar alacaklar. Samağının sırrını keşfedecekler. Şimdi o Hoca Efendi'ye gün gelecek böyle olacak filan deseydik. Muhtemelen Müslümanlar adama timarhanelik derdi değil mi? Ya, ya. Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin meleklerine verdiği vazifeler meleklerine verdiği vazifeler o kadar kutsi, o kadar ilahi, o kadar üstün ve yüce ki beşer aklının oraya varması, yaklaşması mümkün değil muteremmiler. O ayrı bir âlem. Evet. Eğer misal verebildimse aklınızda az çok bir şey vermiş oldun. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam'ın fahri tainat Miraç gecesinde gördüm diyor. Altı yüz kanadı var diyor. Aleyhi Sittüme eticena Miraç gecesinde Sireyi Münteha'da gördüm. Altı yüz kanadı var diyor. Bir kanadıyla bin parça şehri toprak altı itme gücüne sahip. Zir-i etmeye sahip. Kadir. Gençler. Gerçi tabi mavzuğum gene geri kalıp gidiyor ama şunu da söyleyeyim. iki tane vazifeli melek var. Bu dörtten sonra onlar da söyleyeyim. On melek isimlerini öğreneceksiniz inşallah o teala. İki tanesi bizim amellerimizi yazmakla meşgul. Rakib Atid. Sağımızdaki melek hasenatımızı yazıyor. Solumuzdaki melek seyyatımızı yazıyor. E hocam biz defter kalem falan görmüyoruz. Ya benim teyp de var evde, senin evde de var, hiç defteri kalemi yok. Mikrofona konuşuyorsun, suretle beraber kaydediyor bakın muhterem Sumanlar. Ya ne garip dünyadayız değil mi? Ben burada konuşuyorum, hem sesimi kaydediyor hem görüntümü alıyor. Ondan sonra da yarın veya bir gün tekrar televizyonda naklediyor. Ulviyat alemine ait şeyler artık dünyayla karıştırılmaz onları müstakil vermek lazım onları etrafındaki bütün kötülükleri budayarak tamam mı yani filmleri bankları temizleyerek iyi görüntülerle Allah'ımızdan bahsediyor Kur'an'ımızdan bahsediyor efendim, Resulullah'tan bahsediyor Ricalullah'tan bahsediyor Mesnevi ve hakeze ve hakeze Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın inşallah Aziz cemaat gençler bilhassa sağımızda Hasenatımızı yazan melek, so, rakib atid solumuzda, seyahatımızı yazan melek. Ey hocam demek bu yaptığımız çöl ortasındaki amelden karanlık gecelerdeki en ufak işimize kadar yazılıyor mu bunlar <gülüyor> <gülüyor> Ma Mâ yelfidhu min kavlin illâ ledeyhi rakibün atid. Hafız kardeşim. Mayel fi dhomin kavlin illa ladayhi ratibun atid. çıkan her söz, yapılan her iş. Fe men ya'mal misqale dharratin khayran yarah ve men ya'mal misqale dharratin sharran yarah. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta muhterem misimamlar, burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size bakınız. Bir müminin altın kalbi var. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbini en değerli altın seviyesine yükselsin inşallah. Bir müminin bir kardeşimin altın kalbi var. Kendisi fakir. Fakat o altın kalp elmas gibi bir niyetle dolu. Ya Rabbi bana bir servet versen şuraya bir şadırvan yaparım. Allah'ım bana bir servet versen şuraya bir kütüphane kurarım. Gençlik gelsin, kitapları okusun. Allah'ım bana bir imkan versen açları doyururum, çıplakları giydiririm. Devletime, milletime lazım gelen bütün yardımları fazlasıyla yaparım. Mahşerde Müslümanlar, mahşerde okul amel defterine eline ve o alkitabı feteral mujimin ve yekuluna ya la ve la Allah Allah kitap önlerine konup defter ellerine verilince Allah Allah hayatımızdaki en ufak bir amelimiz bir kelimelik bir sözümüz cümlemiz hepsi içerisinde ya Rabbi bu ne acıb varakası bu ne acıb not defteri böyle böyle diyecekler muhterem Müslümanlar ya. duvar arkalarında gizli perde gerilerinde ümmeti Muhammed ve İslam için kurduğum her şeyi Mevla görüyor biliyor duyuyor söylediğim ve konuştuklarını ey vallahi ve billahi kelime kelime kaydediyor Trilyonların içerisinde mahşerde O defter açılacak ve yaptığı okunacak mı i Muhammed'in önünde Şuradan çarşının içerisinden Müminler Sizi de bizi de Rabbimiz Suç işlemekten korusun Amin. Mesela birimiz bir suç işlese Emniyet eline bu kavursa Allah korusun Ahbabının yaranının içerisinden Karakola götürsen ne kadar mahcubiyet duyarız değil mi muhterem Müslümanlar? Tanıdığımız insanlar bizi gördükçe nasıl yüzümüz kızarır, başımızı önüne yeriz, değil mi? Milyarların ve trilyonların içerisinde adalet sehpasına çıkarılacak. Bu adamı görüyor musunuz? Melekler rida ediyor. Alacağı olanlar gelsin alsın. Vereceği olanlar gelsin versin. Mahkemeyi Kübra, adli ilahi günü Ahkemül Hakimin amellerin mükafat ve cezalarını verecek. Öyle bir gün ki muhterem Müslümanlar o günden nasıl korkmazsınız? Nasıl çekinmezsiniz ki yevmen o günden nasıl çekinmezsiniz ki yec alul bildane şeybâ diyor Kur'an-ı Kerim. Yedi sekiz yaşında çocuğun sakalını bir hamlede ağartacak kadar dehşetli bir gün. Ben size hiç masal ve hikaye anlatmıyorum muhterem müller, hiç hiç. Allah'ın kelamı, Resulünün buyruğu İslam'dan misal getirerek Hazreti Muhammed'in sayfelerinden getiriyorum tamam mı? Ya ya ya ya, ya. Cenab-ı Hak o güne hazır olmayı nasip etsin. Gençlere melekler dedim de rakip ve atiidi de öğreneceksiniz. İki tane melek daha var Müslümanlar. Kabre vardığımız zaman hemen geliyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? kitabın ne diye soracaklar merrabbuke ve men nebiyyüke ve ma dinuke ve ma Kitabuk diye soracaklar daha kabre girer girmez soracaklar ey hocam biz kabrin başında duruyoruz ama öyle bir şey görmüyoruz bizim görmemize ihtiyaç çok o işler o aleme ait Rüya gören, gören adamın ruhuna girebilir misin Müslüman kardeşim? En basit misali. Çocuğun bazen böyle bir titreme yapıyor filan. Dürtüyorsun oğlum. Babacığım rüya gördüm diyor. <gülüyor> Masum yavru, Peygamber efendimizi gördüm diyor. Elinden öptüm diyor. O da benim ağlımdan öptü diyor. Beni evlatlığa kabul etti diyor. Misal. Bu dışardan dünyayı versen o çocuğun haleti ruhiyesine, rüyasına girebilir misin? Kabir de öyle işte. Ya Cenab-ı Hak ruhları nisbi olarak cesetlerle ilgili kılıyor ve o arada Münker Nekir gençler bunu da öğreneceksiniz. İki belek kabre suale geliyor ne <gülüyor> yapacağım ya sen de be ben öyle şeye inanmıyorum <gülüyor> senin canına okuyacaklar inanmadığın da inandığın da hesabını sen vereceksin ben değil tamam mı <gülüyor> Hz. Ali öyle diyor Müslümanlar Hz. Ali öyle diyor tabi tabibu vel hakimu kilahuma Len yuhşaral el ecsad وقلنا ileyhima in saha kavli feyesnub ve in saha in saha kavlukuma felesnub ve in saha kavli fel khisaru aleykuma Hazreti Ali öyle diyor. Tabipler ve filozoflar cesetler bir daha haş olunmaz dediler diyor. Evet. Yani materyalistler, Allahsız felsefeciler Dünyalık maddeciler, muhterem Müslümanlar. Yahu toprak olmuş şey hiçbir daha dirilir mi artık? Öyle diyorlar. Memleketimizin neslini Cenab-ı Hak nur gibi yetiştirsin inşallah. Amin. Nurla dolu kılsın inşallah. Kur'an'la dolu kılsın inşallah. Teala. Ya muhterem Ya, ya, ya. ya. Haccacı Zalim Haccacı Zalim Zalimlerin başı sayılır muhterem Müslümanlar. Haccacı Zalim öyle hafızmış ki bir ayet sorulduğu zaman atın üzengisine basar o bir üzengiye basıncaya kadar filan surede filan sayfada filan numarada ayet derlerdir. dermiş. Haccacı Zalim. Ve Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde Kur'an-ı Kerim bidayette aslı saadette noktalar var hareke yoktu Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde hizmeti var istiskaya çıkılıyor rahmet duasına çıkılıyor muhterem Müslümanlar 3 gün dua ediliyor rahmet yağmıyor ya hocam duayla rahmet mi yağar ya ya Konya'ya her gelen hayran Ya Konya cidden Konya'ymış Gez dünyayı gör Konya'yı diye boşuna söylememişler Planıyla, projesiyle, temizliğiyle, sokağıyla, caddesiyle Ama bazen kulağıma kadar geliyor, kulağıma kadar geliyor Belediye başkanları ta ilerideki sokaklara da himmet etsinler ara sokaklar falan da şöyle bir tertemiz temizlensin her taraf hani müterremimiler dedemin bir tabiri var yağ döksen yalanır diye biz böyle Konya istiyoruz inşallah o tarz. tamam mı tertemiz Konya müterremimiler sözü hakikaten de biraz dağıttım. Ama şu meleğin sekizincisiyle dokuzuncusundan söyleyivereyim artık. Gençler on tane melaikenin ismini öğrenecekler. Gelecekler size kaldırıp soracağım ona göre. Cennetin hazini olan, amiri olan melek Rızvan, cehennemin maliki ve amiri olan melek de malik. Rızvan, malik. Tekrar sayayım, mazluma dönmüş olayım inşallah. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Rakib, Atid, Münker, Nekir, Rızvan, Malik Bu on büyük meleği nerede vazifeliler, işleri nedir, kudretlerini bilerek bütün Müslüman evlatları Şimdi babalar diyecekler ki, hocam biz bilmiyoruz ki oğlumuz bilsin, Ha, babalar ne dersiniz? Ya... Tahir Hoca'na darılmıyorsun değil mi? Dünyanın bin türlü daleveresini nasıl öğrenirsin ha? <gülüyor> Tarlayın bir karışına tecavüz etseler avukat avukat dolaşırsın. Efendim Tapuyun bir kenarına bir şey kondursalar emlakçilerin eşiğini aşındırıyorsun. Hakkımı arıyorum ama aramak için, hakkımı arıyorum diyeceksin. Ve haklısın da tabii. Ama dinine mukaddesatına gelince ilahi ilimlere gelince babacığım gel sen de uyan ne olur sen ne kadar uyanırsan neslinde o nisbette yiğit yetişir ve geleceğimiz onların nuruyla aydınlanır Teala <gülüyor> muhterem müslümanlar mevlana ziru olan mahlukatı üç ayırıyor dedim melekler evet inanıyoruz vardırlar vardırlar <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, rahmetin her damlasıyla bir melek iner deninceye kadar söz söylenmiş olsa ben öyle pek de saf hocanız değilim. Allah'ın kudreti ona bile yeter diyorum bakın tamam mı? Ya, ya. Rabbim bizi köklü imanımızdan ayırma. Amin. İkincisi muhterem Müslümanlar Melek, Tam ortadakini söyleyeyim Hayvanat Melekler dedim hayvanat Filden karıncaya Attan deveye Hayvanat Melekler sırf akıl Dedik nefis yok Hayvanat da sırf Nefis ve şehvet Akıl yok muhterem Müslümanlar Sadece kendilerini idare edecek kadar Sadece kendilerini idare edecek kadar Muhterem Müslümanlar Hayvanat ey, Elinde değneği anlıyor Şöyle kamçıyı salladığın zaman Vurmadan yürümeye başlıyor O kadar aklı var Su havuzunun olduğu yere kadar kendisi gidiyor Koyunsa Sabah ve akşam sağılma zamanında o sağlayacağı yere koyun geliyor kendiliğinden toplanıyor ve orada duruyor bu kadar aklı var inek muhterem üniler inek buzağısını doğuruyor daha inek buzağı yere koy koymaz hemen dönüyor yalamaya başlıyor ve o yavru hay yüce kudret nereden öğrendin rahmi maderinde ana karında sana hangi muallim talim etti muhterem müslümanlar daha o yavru inek onu yalamaya dönünce Hemen ağzını uzatıyor, ineği emmeye başlıyor e yavrum. Yani mahlukatın, hayvanatın aklı bu kadar, şehvet ve yemek ve içmek, bir de insanoğlunun yükünü taşıma. Rażurriyahin fi hikayatı salihin diye bir eser var. 400 kadar evliyanın keramet ve hasletlerinden bahseder. Rażurriyahin fi hikayatı salihin eğer açarsanız orada Hasan-ı Basri Hazretleri'nin hayatını naklederken köpeğin on tane hassasından bahsediyor Hasan-ı Basri Hazretleri köpeğin on tane hassasından bahsediyor bir tanesi bir adamı veli eder diyor bu on hasletten bir tanesi bir adamı veli eder diyor o kadar. E, köpek deyiverip de geçmeyin mahlukat-ı ilahinin ama muhterem müminler onun aklı Köpekliğine yetecek kadardır. Tamam mı? Şehvet, yeme içme hırsı hayvanatlar galiptir. Akıl ancak kendini koruyup yetiştirecek kadar verilmiştir. Melekler sırf akıl, hayvanat yetecek kadar akıllı, şehvet ve nefis. insan üçüncü varlık. Ruh taşıyan, can taşıyan mahlukattan üçüncüsü insan. Muhterem Müslümanlar... <gülüyor> Akıl da tam verilmiştir. Nefis de tam verilmiştir. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Akıl da insana kemaliyle verilmiştir. Nefis de insanoğluna tamamıyla verilmiştir. Eğer insanoğlunun aklı galip gelir de nefsini terbiye ederse ona nefs terbiyesi diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ezan okundu. Yani biz mukaddimeye de girmedik bugün. Gene Allah'ımız lütfesin, keref kurursun. Cenab-ı Hak konuşmalarımızı rızasına uygun etsin diye dua ediyoruz. Evet. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ''Ada aduvvike nefsü kelleti beyne cembeyik'' diyor. ''Ey Ademoğlu, senin en tehlikeli, korkunç düşmanın bünyeyen yerleşen yedi başlı ejderha, nefse emmaredir'' diyor haberin olsun. Ya ya Muhterem ümmiler şu kadarını söyleyeyim ders kesiyorum Evet kalanı gelecek cumamızda görüşeceğiz inşallah İnsanoğlu Kamil akıl tam akılla Tam nefis ve şehvetten mürekkettir dedik Muhterem ümmiler Eğer insan aklı galip gelir Ruhaniyeti galip gelir imanı galip gelirse Meleklerden üstün Rütbelere yükselir Duyuyor musunuz? Gençler, insanoğlu oğlu aklını kullanırsa, Allah'a kul olursa, peygambere ümmet olursa, Kur'an yoluna salik olursa, nefis ejderinin bağrına cihat hançerini saplar, tepesine mücadele ayağını basarsa meleklerden çok daha üstün varlıktır. Eğer insan oğlu nefsine tabi olursa şehvetine tabi olursa hırsına tabi olursa eli dua, duaya açılmazsa alnı secdeye gelmezse beli Allah huzurunda bükülmezse dili Allah Allah Allah Allah demezse hayvandan da çok daha adi derekelere düşer Kur'an ثم رددناه اسفل سافلين insan gelecek sohbetimizde bu bu defa varamadık artık gelecek sohbetimizde varacağız insan olduğu ahseni takvimle yarattıktan sonra eğer nefis ve şehvetine tabi olursa es aşağı olanların da aşağısına düşecektir buyuruyor Cenab-ı Hak indireceğiz onu <Gülüyor> Muhteremler diğer ayecelerde era'eytem entaqada ilahehu ahvahu fa anta takulu alayhi vekila <Sessizlik> Yarar, devam ediyor İnhum illa kel ya Rab, ya Rab. Efendim, yani nefsini ilah ittikaz ederek, şehvetine tabi olan hayatında sadece kasasını, kesesini doldurup, nefsini tatmin etmek için bir ömür harcayan, gafiller, cahiller ve zalimler için Kur'an böyle diyor: İnhum illa kel anam. Onlar yiyip, merada yayılanlar gibidir. Belhüm sebilâ, belki onlardan daha sapık, daha ciddi dalalik içerisinde, daha büyük karanlıklara gömülür, mahvolur giderler diyor. <gülüyor> Muhterem mimiler, bizim boğazımızın gayesi şu. Mümin kardeşlerimizi omuzumuzla cennete taşımak. Kabul ediyor musunuz Müslümanlar? <gülüyor> mümin kardeşlerimizi omuzumuzda eğer kadir olursak cennete taşıma. Devamlı Allah'a doğru devamlı hidayet ve tevfik'a doğru, devamlı nur ve aşka doğru devamlı cennet ve hidayete doğru. Ateşle ve azapla bizim ne işimiz var muhterem Müslümanlar? Biz insanca yaşamayı melekten daha üstün neşelerde Rabbimize kavuşmayı istiyoruz. Sallu ala Resulina Muhammed. Aşk ile kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe mübarekesiyle gülerek ve Rabbimizin edvarını, nurunu görerek çete kapamak nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hak irtibak batılı batıl bilip batılından iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak ile. Şeriatı, garra Ahmediyi, Ahmediye'yi, Muhammediye'yi, Mustafa ve ihtibalarımızı yevmen fe müzda ile. Bize ve bütün ehli imana mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyelim. Sübhane Rabbike Rabbil Ma Yassifun ve Selamun Aleyl Mursilin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.